İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhaba, iyi yıllar. İyi yıllar. Merhabalar iyi merhaba. yıllar. Merhaba herkese. Evet, nerede kalmıştık? <gülüyor> Valla. E, kaldığımız yerden Kim devam değişti? edelim. E, tabii ki değişti. Tabii ki de, takvim değişti. Değil ha, mi? Evet. E, şimdi e, Cuma günü e, açık denin yerine e, gerçekleştirdiniz o üç günlük... E, Neydi program? Geçen yılın ardından değil mi? Evet. program? Onun sonunda, en sonunda uzun uzun bir e, isim listesi okundu. 2022 yılında yaşama veda edenlerin listesiydi bu. Oku oku bitmedi. Yani isimler tek tek Ki okundukça... Ki eksikte kaldı. Ya yani son son işte, or, gün önemli isimler... O, <gülüyor> oraya geleceğim, oraya geleceğim. Evet. <gülüyor> yani e, siz okudukça böyle tüh ve o da mı falan diye hayıflanıyordum... E, Neyse bitti of çektim böyle mer bitmemişmiş evet. Azrail mer son yılın e, yani yılın son gününde de e, kaytarmamış hatta fazla sahibi bile yapmış. Önce pele e, ardından da e, tarihin belki de ilk emekli papası gerçek adıyla e, Joseph Ratzinger. 16. Benelik'ti. O da 95 yaşında hayatını kaybetmiş. Onun haberi geldi. Ben çok çizmiştim zamanında bir, bir de Viv Vivian Westwood var. Yine evet, o son evet günlerde. Vivian Westwood. Evet, son, son günler dedin son gün yani. Evet. Üst, üst üste dediğim gibi Azrail fazla mesai yaptı <gülüyor> o gün. Ben esas, Edson Arantes do Nascimento. Yani kısaca e, Pele, e, Pele'den söz etmek istiyorum. E, kolon kanserinden e, tedavi görüyordu hastanede ve durumun ağırlaştığını da biliyorduk. Zaten Dünya Kupası'nda çok e, sıkça söz edilmişti onun durumunda. E, 82 yaşındaki bu gerçekten futbol cambazıydı ve benim için de bir ilahtı. Pek, pek çok yaşıtım içinde sanıyorum yani futbolu ben onun sayesinde sevdim e, diyebilirim. Ee, Onun için Pelin için şöyle bir bilgi var Google'da, ee, 56 1956'dan emekli olduğu 77'ye kadar yani 21 yılda e, 1363 maçta oynamış ve 1279 gol atmış. Evet %97'lik bir oranı var yani bu yani, evet. kırılması kolay kolay mümkün olmayan şey... hatta imkansız görünen bir rekor. Guinness dünya rekorlarına da girmiş evet. dolayısıyla. Yani maç başına bir gol atıyor. Neredeyse evet Neredeyse. 90, %90 inanılmaz bir şey. Francis de Cristo o da Brezilyalı genç bir grafik sanatçı karikatürcü aynı zamanda. Pelin'in ardından çizdiği iki karelik bir karikatürü var. Üstteki ilk karesinde pele'yi bulutlara doğru yükselirken görmekteyiz. Çok da güzel çizmiş pele'yi. E, uçuyor böyle bulutlara doğru pele. Üzerinde Brezilya milli takımının e, sarı-mavi forması var. Onu geçirmiş üstüne. Tişörtün e, önünde ise sarı tişörtün önünde ise kırmızı bir kalp e, var işlenmiş. Sevinçle gülerek böyle beyaz e, bir buluta doğru e, yaklaşıyor. Bulut'un içinden de kendisine doğru bir el uzanıyor. Vay Tanrı'nın eli mi diye soruyor böyle. böyle merakla, beklentiyle. Cevap alttaki kareden geliyor. İki kare karikatür bu. Ee, Hayır diyor e, bulutun üstündeki. Sadece eski bir dost. Kim bu eski dost? Ee, onu da ikinci karede hemen tanıyoruz zaten. Elindeki top, topuyla, çizgili çubuklu böyle... Mavi beyaz Arjantin formasıyla diz çökmüş, elinde peleye doğru uzatıyor. Maradona bu. Evet. Yani dünya futbolunun bu iki efsanesi altı yıl kadar önceydi bir hayır amaçlı maçta dostluk maçında birbirlerine ra rakip olmuşlardı antrenör olarak ve fotoğraf, bolca fotoğraf videolar falan çektirmişlerdi. O zaman Maradona 55 yaşında, Pele ise 75 yaşındaymış. Evet, 20 yaş var. Evet. Diego evet, Armando evet. Maradona. Evet, evet. evet. Ma ma 55 yaşında Maradona o zaman maşa girmişti e, ikinci yarıda. E, Pele ise kenardan izlemeyi tercih etmişti. E, daha doğrusu yönetmeyi takımı. E, merak edenler için de söyleyeyim, bu maç 8-8 dostluk maçı. 8-8 berabere bitmişti. <gülüyor> Yani bol gollü herkesi memnun edecek tatmin eden bir maçtı. Evet. Acaba bu iki futbol ilahı şimdi yukarıda kime e, gol atıyorlar dersiniz? Yani zor bir i̇yi, soru tabii iyi, cevap. Soru. <gülüyor> şimdi karikatürcüler yeni bir yıla girmeden önce e, geçip gitmekte olan eski yılın muhasebesini yaparken eee Gelmekte olan yak, yani yeni adım atılan e, yılın falına pek iyimser çizgilerle e, yaklaşmazlar e, her nedense. Ben son birkaç yıldır çizdiğim yeni yıl karikatürlerime baktım, kendi çizdiklerime. İçlerinde yani eh bu birazcık iyimser sayılır falan diyebileceğim. Yani bir tek istisna var, diğerleri hiç değil. Sanırım bu pek çok meslektaşım için de geçerli, karikatürcü için de geçerli. Bakın, Hollandalı karikatürcü Chiod Ch Ch Ch Royards nasıl çizmiş 2023 yılından beklentilerini. Şimdi Royards'ın karikatüründe hardal renginde galiba böyle bir kocaman ışıklı bir panu görüyoruz. Panonun üzerinde yukarıda bir yerlerde böyle yine kocaman rakamlarla 2023 yılı yer almış sayısı. Evet ışıklı pano da ee, yani bu ışıklı pano 2023 yılını simgeliyor. Rakamlar da büyük dedim ya ikiden gelen iki ikinin e hemen sağındaki sıfır sayısının ortası delik ve bu deliği örten büyükçe bir sarı perde var. E perdenin ortasında da bir smiley yani gülen e yüz emojisi e öyle bir figür işlenmiş zaten karikatürün tek olumlu yanı bu. Ee, gördüğümüz kadarıyla. Şimdi e, bu perdeye doğru e, raylar var ve rayların üzerinde e, tırmanmakta olan bir Luna Park vagonu var. Hani Luna Parklarda bulunan hız trenleri vardır ya böyle yavaş yavaş yükselir. E, sonra ani bir şekilde uçurumdan aşağı böyle uçarmışçasına hızla aşağı yönelir. Ama e, yani bunun bütün amacı içinizi dışını, dışınıza çıkartarak sizi korkutmak ve çığlık arttırmaktır. Yani ne kadar çok çığlık atarsanız o kadar da eğlenmiş olursunuz. E, Chilled e, Royals'ın çizdiği bu Luna Park e, treninde e, oturmuş eğlenmekte olan bir takım insanlar var. E, kafalarında böyle renkli kartondan külahları, ellerinde şampanya kadehleri, e, yukarıya doğru yavaş yavaş tırmanan bu vagonun içinde... 2023'e doğru neşeyle ilerliyorlar. Birazdan vagon perdenin içinden geçecek ve son süratle aşağı doğru inecek. Vagondakiler bunu biliyor ve zaten bunun için sırf eğlence olsun diye vagona binmişler. <gülüyor> ama göremedikleri, bilmedikleri bir şey var onu biz görüyoruz. E, Royal panodaki perdenin arkasındakileri bize göstermiş. onun arkası e, tam bir yangın yeri. Her yer kızıl. Cehennem. cehennem. cehennem. cehennem. Ağaçlar evet. kömür olmuş. Yangın o kadar büyük ki o e, lunapartrinin rayları da eriyip parçalanmış, dağılmış. Evet. Yani <gülüyor> şimdi diyeyim ki buna yorum falan yapmak da mümkün değil. Yani şimdiye kadar gördüğüm en karamsar karikatürü çizmiş Hollandalı karikatürcü. Ve Gül <gülüyor> İsmaili'nin içinden geçerek gidiyorlar evet, değil mi? Evet, Çok, evet. şeye de benzemiyor değil aslında Sabahli'nin ilk yarım saat içinde verme, değinme fırsatı bulduğumuz Paris'te, Champs-Élysées'e nasıl karşılandığına bir evet. milyonu aşkın kişi milyonlarca havai fişek ışığının altında eğleniyorlar. Hatta bir yerde de röportaj var. Ben buralı değilim. Fransa değilim. Başka yerden geldim. İlk defa geliyorum Paris'e. Harika harika dünyam değişti diyen genç bir çocuk vardı şeyleri görünce. Nefis. Havai fişekleri görünce. <gülüyor> Müthiş, müthiş müthiş bir gösteri arada arabalar falan da yanıyor kenarlarda falan Evet. neyse bizde ama Taksim kapalı olduğu için öyle şeyler gerçekleşmedi daha gerçekçi bir şekilde karşıladık değil mi? evet, evet. <gülüyor> peki arkasında <gülüyor> o var yani İsmail'in evet Evet. Maazallah. zaten Fransa'da Fransa'nın tarihinin gördüğü bütün rekorlar sıcaklık rekorları da kırılmış aynı saatte doğru Doğru. Aa, yani metafor diyeceğim, metafor da değil bu. Değil, değil. Royals'ın <gülüyor> karikatürü gerçekten. Şimdi e, Zafer Temuçin, o da pazar günkü Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasından 2023 yılının e, Türkiye siyasi falına e, bakmış. E, o Hollandalı meslektaşı kadar karamsar olmamış. Aksine e, bence acı acı güldürmeyi e, de başarmış. Zaten amacı oymuş. E, yukarıdan aşağı doğru e, 8-9 karikatür var e, bu dizide. E, bu yeni yıl falı e, karikat e, dizisi diyorum. E, ve bu falın tepesinde ekonomi bakanı Nurettin Nebati'yi görüyoruz. Ekonomik krizle yaşamayı öğreneceğiz e, diye bir öngörüde bulunuyor Zafer Timuçin. Bakan Nebati de e, enflasyonun durumunu gösteren bir grafik tablonun önünde çizmiş. Bakan nevatinin ağzından enflasyon düşüyor sözcükleri e, çıkıyor. Fakat o esnada arkasındaki grafik e, tabloda bulunan kalın eğrinin tam aksine yukarı doğru tırmandığını görüyoruz. Ama o tabloda gördüğümüz o eğri meğer e, ekonomi bakanının uzayan burnuymuş. Yani göz aldatmaçız. Burnu niye uzar ki? Ben de bilmiyorum neye <gülüyor> alakası var ki. Hiç, hiç yani. Bilmiyorum. Yorum yapamayacağım. Ben karikatürü anlatmakta mükemmel sadece. Ee, ama sen şey şeyi dinlememiş olabilirsin. Ee, dün bir varmış hiç yokmuş programında ee, Pinokyo ile ilgili güzel bir hikaye vardı. Okundu. Kaç ama bulurum herhalde. Tabii tabii. Podcast'i. Podcast. <gülüyor> <gülüyor> Bir okuyor ha. Bir okuyor. <gülüyor> Neyse e, ben Zafer Tamuçi'nin e, karikatürlerini yani o dizinin hepsini anlatamayacağım. Zamanınız e, yetmez. Belki web sitemize tamamını koyabiliriz bandı. Evet evet. E, İstanbul'un karikatür fark, e, falı biraz daha karamsar gibi. E, camileri, Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü'yle bildiğimiz, tanıdığımız klasik İstanbul silüeti görüyoruz Ve bunun üzerine de kapkara bir bulut e, yerleştirmiş e, sanatçı. E, üzerine de İBB davasında ara karar açıklanacak. İstanbul'a yeni silüet e, atanacak diye yazmış. Şimdi e, karikatürde İstanbul'un üzerindeki bu kara bulut aslında bir insan yüzünün profilden silüeti. Dikkatlice bakıldığında da e, Zafer Temuçi'nin tiplemelerini bilenler... ...tanıyanlar onun Erdoğan'ın sigüreti olduğunu rahatlıkla tahmin edebilirler. Ee, o da böyle bir e, karamsar diyeceğim bir karikatür. Fakat iyimsel çizgiler de yok değil bu seri karikatürler arasında. Örneğin sandık başında elinde oy pusulasıyla oy vermek üzere bekleyen bir vatandaş... ...oy sandığının deliğinden yukarı doğru fışkıran kapkara detrol fıskiyesi mi diyeceğiz... Evet yani, yani petrol fisküsüne şaşkınlıkla bakıyor. Temuçin de müjde, müjdeyi veriyor zaten. Doğal gaz, petrol keşifleri oy kullanma işlemi bitene kadar sürecek. Yani, neresinden alırsanız alın müjde bu. Değil mi? Evet evet. Her sürecek sürecek müjde. bitecek evet. Düm dümle mi? <gülüyor> dümle. Ee, efendim, bu... falan da bulabilirler. Bulurmadı mı daha? <gülüyor> Şimdi dizinin son karikatürü 2023'e konut sorunu damga vuracak ve art arda ev değiştirmeler görülecek şeklinde bir öngörü başlığını taşıyor. Burada da yine siluet olarak bir taşınma sahnesini görüyoruz. Külliyenin kapısına yanaşmış olan kocaman bir tır. Onun üzerinde evden eve nakliyat ibaresini okuyoruz. Bu arada üç kişi külliyedeki işte... Koltuk, sandık falan gibi bazı eşyaları kamyona taşıyorlar. E, külliye'nin hemen kapısındaki gölge ise ellerini beline dayamış. Hepimiz aynı kamyondayız. diye konuşuyor. O da yorum yapmayacağım. Evet, ya. e, bu arada ben de izninle atladığım zaman darlığından atladığım karikatürlerden birine kısa bir dönüş yapmak istiyorum. Bu yemek yarışlarından diyanet işleri de nasibini almış galiba değil mi? Diyanet seçimden sonra sosyal, toplumsal konuları bırakıp daha light alanlarda görüş bildirecekmiş. İşte yemek yarışında mesela... Masterchef, bir... Masterchef. Masterchef, evet. evet, evet, evet. <gülüyor> Yağ çok kullanmış, günah vallahi diye e, bir <gülüyor> belirtiyor şeyi. Ama bu benim aklıma hemen başka bir haber getirdi. Artık gerçekten Meral Dan Yıldız'ın haberiydi bilmiyorum gördünüz mü e, Diyanet İşleri Başkanlığından Diyanet Vakfı İlmihali Hali diye bir yayını var evet. e, önemli aslında Satışı internet üzerinden yapılabiliyor ve okul halk ve okul ve halk kütüphanelerinde de yer alıyor ayrıca da personele yaptığı sınavda da yine çalışanları bu kitaptan sorumlutuyor yani önemli bir yayın onun Diyanet'in yeni ilmi halinde Satranç detayı varmış satrançla ilgili görüşlere yer verilmiş satranç oynama haramdır oynayana selam bile verilmemesi gerektiği belirtiliyormuş ama tabii ben de şeyi hatırladım yani hem satranç takımı dağıttığını Cumhurbaşkanı'nın hem de eşiyle Hı. beraber Emine Hanım'ın üstelik de Emine Hanım oynarken de fotoğrafı vardı. Neyse böyle bir. Yani böyle. şimdi satrançta tabii kaybeden bir... tarafı kötü alışkanlıklara e, yönlendiriyordur. Bu şekilde He. hatırlayacağınız üzere langurt yasaklanmıştı. Neme <gülüyor> <Memlekette>. gitti? <gülüyor> yasaklanması ayrı bir konu. Tabii bunu birebir yaşamış bir kişi olarak söylüyorum. Yani. <gülüyor> Bizimle gençlik... oynuyor muydunuz? <gülüyor> Çok. Tabii, ki, tabii <gülüyor> ben de. <öyle. gülüyor> Çok... Ve torunlarımı da yenmekten büyük keyif alıyorum. Çok iyi oynardım çünkü. <gülüyor> Çok kızıyorlar bana. <gülüyor> Neyse o ayrı, ayrı bir e, konu çok uzar şimdi. Evet, Lan, Langırt langır konusu ama e, Ama satranç oynamıyoruz, Oynayana da selam vermiyoruz. Satranç aslında çok güzel bir süs meta. Yani hakikaten o e, sehpaların üzerinde falan güzel duruyor. O bakımdan yani hediye edilmesine bir sakınca olmasa gerek. Değil mi? Ama Oynanması ayrı. Oynanması ayrı. <gülüyor> Peki evet. pardon uzattım lafı. Estağfurullah. Şimdi e, güzel haberler de var. Yani mesela e, hafta sonuna doğru çok güzel bir haber geldi. Greta tarafından geldi. Bak, kısaca özetleyecek olursam, e, Greta Thunberg e, eski bir profesyonel kickbox sporcusu ve e, şimdilerde influencer e, diye adlandırıyor internet fenomeni TikTok, arasında. Evet, e, evet. evet. Şey yani yurt etle, e, ...bir e, tartışma gerçekliyor. Önce karikatürü anlatayım izninizle. E, karikatürdeki imzanın sahibi... ...aslında gerçek adını bir türlü öğrenemediğim... ...Mr. T. E, Monsieur T veya Mr. T. Müstiyarıyla e, çiziyor. E, bu karikatürcü e, uzun yıllar müzik ve eğlence sektörüyle... ...film dağıtımı alanında e, uluslararası bir kariyer yapmış... Ee, şimdi ise emekli ayrılmış kendini tamamen ilk aşkı olan editoryal karikatüre adamış kendini. Fransızmış kendisi. Ee, Mr. T bir boks ringi çizmiş. Ringin sol tarafında ayakta duran Greta Thunberg var. Ellerinde neredeyse kendinden büyük e, boks eldivenleri e, var. Yeşil. Ee, yeşil mi onlar güzel. Evet. <gülüyor> ee, yağmurluğu da sarı değil mi? Evet. Klasik o yağmurluğunu giymiş. Yüzünde böyle çok güzel böyle yüzünü, yüzündeki ifade hızırca fakat mutlu bir ifade. E, yerde baygın yatmakta olan e, Rak rakibine bakıyor. Kim diye soracak olursanız bu. Tabii biraz önce e, sözünü ettiğimiz e, Andrew Tate. Evet. Tecavüz evet, yani, ve insan e, kaçakçılığıyla e, suçlanan evet. şimdi Romanya'da da 30 günlük Eski kiksbokçu evet ve sosyal medya Saci, fenomeni. Kadın düşmanı, evet. evet kadın Az düşmanı. Sağcı ve kadın düşmanı. Evet. İnanılmaz takipçisi var. Ee, korkunç olan o zaten. Ee, bu karikatürde teyit kollarını iki yana açmış. Nakavta olmuş vaziyette. Yerde sırt üstü yatıyor. Başının çevresinde de minik böyle mavi twitter kuşları cik cik cik diye uçuşuyorlar. <gülüyor> Tipik karikatür işte. Ee, Olay tabii şöyle gelişmiş, Andrew Tate sahibi olduğu 33 arabasının muazzam emisyonları tırnak içinde <gülüyor> evet. onlarla övülüyormuş. İşte geçen hafta attığı bir tweetle Greta'ya da takılma gafletinde bulunmuş. Evet, evet. sabahleyin verme fırsatı bulduk birazcık bunu. <gülüyor> ben sularla uğraşıyorum, <gülüyor> bizde var. Evet. E, Greta'ya takılmış, bana e-mail adresini göster, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarımın miktarını atayım diye yazmış. Şimdi Greta'nın ironik yanıtı da anında gelmiş. Evet, lütfen aydınlat beni. Mail adresim şöyle diyerek, e, biraz da simkaflı bir mail adresi yollamış. Onu okumayayım değil mi şimdi? Küçük bir enerjisi. <gülüyor> Küçük bir enerjisi, evet. İşine bak kom. İşine bak kom. Evet. <gülüyor> Neyse, olay büyümesiyle birlikte tabii Andrew Tate e, yani duyuluyor e, ve Romanya'da e, insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlamalarıyla kardeşiyle birlikte e, tutuklanıyor. Takipçileri Alt, de... Evet. Altı kadının da içinde bulunduğu korkunç bir şey evet. yani. E, insan da kaçakçılığı tabii. Kadın e, seks kölesi halinde getirmiş Evet, yani. evet. Bir şey. Greta'nın takipçileri çok enteresan. 19 yaşındaki Greta'nın e, bu trolleri kendi oyunlarında yenmeyi huylediğini söylüyorlar. Yani Greta bu konuda çok başarılı. Onunla evet. pek e, ilişmemek gerekiyor. Evet 3 milyona yakın beğeni almış. Like almış. Yani. Yan, yanıtı Greta Thunberg'i. Peki e, Greta Yeşilova Kaymakamı'yla tweetleşseydi ne olurdu acaba? Düşünmeyelim değil mi? Hayır Hiç. düşünmeyelim. <gülüyor> e, Sefer Selvi, e, Evrensel Kadisesi'nde yer alan yılın son karikatüründe, kendi e, son karikatürünü Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy'u konuşturmuş. E, aslında e, beyaz olması gerekirken her geçen gün biraz daha Kararan, kararmakta olan Salda Gölü'nün kumsalında Yeşilova Kaymakamı karşısında kendisine şaşkınlıkla bakan televizyon muhabirini gayet böyle bilgili bir uzman edasıyla gözlerini de böyle hani güven vermek için e, olsa kapatıyor. Yani çok rahat bir şekilde konuşuyor. Şöyle diyor yarın kar yağar Salda Gölü tekrar beyaza bürünür. Yani ne merak ediyorsunuz ki? Evet. <gülüyor> Şimdi Sefer Selvi'yi bu karikatürü çizmeye iten eden Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici'nin Salda Gölü'nde beyaz kumsalın oluşmasını sağlayan hidromanyezid mineralinin kirlilik nedeniyle her geçen gün yok olduğunu ve kumsaldaki kararma yayılımının da arttığını söylemesi. Kaymakam ise bölgede tüm önlemlerin has olduğunu, yılın iki dönemi yağış Benem'den Kaynaklı böyle bir görünüm oluştuğunu, salgada üstü bir durum olmadığını ifade ederek rahatlatmış herkesi. Yani telaşa maal yok. Herkes kendi işine baksın lütfen. Değil mi? <gülüyor> ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Şimdi plan, plantü de e, kendi işine baksın diyeceğim ama plantü maalesef işsiz. Evet atıldı. oldu. Emekli Yok oldu. atılmadı. Kendi rızasıyla emekli oldu. E, anlaşarak e, ayrıldı. Fakat e, can çıkar huy çıkmaz. Plantü de Lomon gazetesinden emekli olduktan sonra oyalanıyor. Oyalanmak için e, kendi kendine bir şeyler çizip sosyal medyada işte Plantü ofisiyel e, başlığında paylaşıp duruyor. Ee, son karikatürlerinden birinde e, Çin'de hızla artan ve önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte dünyada yeniden yayılmaya başlayan COVID vakalarına e, fırçasına dolanmış. Şimdi karikatürde e, Çin'in ömür boyu devlet başkanı payesine hak kazanan lideri Xi Jinping'i bir Çin Halk Cumhuriyeti bayrağının önünde e, fonda bayrak var. O da önde durmuş. Şiddet, şiddetli bir şekilde öksürürken görüyoruz. Şiçin pingi. E, bu arada bayrağa da dikkatinizi çekmek istiyorum. Normalde kırmızı zemin üzerinde sol köşede e, yer alan biri büyük, dördü küçük, e, beş tane sarı yıldız vardır. E, bu kez bunlar minik korona virüsü simgeleriyle yer değiştirmiş. Ve aslında Plante bu karikatürü çizerken bir kez daha hınzırlığını gözden önce seviyor. 2020 yılının hemen başlarında. Danimarka'da yayınlanan Gillian Posten* gazetesinde e, benzer bir çizim yer almıştı. E, bunun üzerine Çinliler de Danimarka'dan diplomatik özür talep etmişlerdi 2020'de. Ancak e, Danimarka Başbakanı gazeteyi o zaman savunmuştu ve Danimarka'da bizim ifade özgürlüğümüz var. E, eski bir karikatür ve hiciv geleneğimiz var diyerek gazeteye de sahip çıkmıştı başka ne başbakanlar var görüyorsunuz değil mi Evet Ulland Posten galiba öyle evet. Ha ben işte onu beceremiyorum <gülüyor> o, okumaları hiç becerem Ulland Posten Evet Eee Plantü herhalde e, bilerek aynı çizimi tekrarlamış Fakat bu çizim eee Plantü'nün medya hesaplarında sosyal medya hesaplarına paylaşıldığı için şimdi otoriteler ne yapacaklar acaba nereye itiraz edecekler Facebook'a falan mı <gülüyor> karikatüre dönelim karikatür bu değil tabi Xi Jinping'in e, şiddetle hapşırdığını ve ağzından böyle aynı şekilde iri ufaklı bir dolu koronavirüs sembolleri e, ortaya saçılıyor özlediniz mi bu sembolleri bu simgeleri çok tatlılardı ya. çok anlatmıştık onları ayrı kalmadık o kadar mı işte? yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, tabi Ondan ayrı kalmadık da çoktandır anlatmıyordum ben bu, evet, bu, bu evet. tarz karikatür. Xi Jinping'in karşısında ise ayakta bekleyen yine naif çizgilerden oluşmuş bir çöp adam var. Bu çöp adamın kafası dünya şeklinde. E, ağzını burnunu da bir e, maskeyle korumaya almış. Mavi bir maskeyle. E, Plantudes bu karikatürün sağ üst köşesine kendi el yazısıyla Fransızca bir özdeyiş e, yazdı. Ben bu Fransızca özdeyişi baktım. Türkçe'ye de çok kolay çevriliyor. Ee, şöyle çevirdim. Çin hapşırınca dünya sarsılacak. İmza. E, ünlü düşünür. Sen çok yaşa. Evet. <gülüyor> evet. E, Çin'den... E, Sen tire CHOK yaşa. Yaşa. Evet. Ee, sen sen hatta TSE ne de olabilir mi şimdi evet. bakınca <gülüyor> şimdi, sen çok yaşa evet <gülüyor> apsirince öyle ee, Çin hapşırınca dünya sarsılır yanlış değil abi zıplayınca Çinliler ne oluyordu kıyamet mi kopuyordu? deprem öyle bir tarafında deprem oluyordu <gülüyor> ha, tamam peki <gülüyor> Çin'i bırakalım İran'a geçelim. Ee, Zaten e, sol karikatürümüz bu e, yılın ilk programının son karikatürü. Halen Fransa'da yaşayan e, artık iltica etmiş İranlı karikatürcü Kiyanuş Ramezani'nin e, bir karikatürü bu. Aslında bu karikatür çok yeni değil. Fakat eski de sayılmaz. 15-20 gün önce yayınlanmıştı. Yeri gelir de e, lazım olur diye bir kenara ayırmıştım. Cumartesi günü ben Açık Radyo'da e, Naim Dilmener'in e, bir anlamda 2022'nin en iyi Türkçe parçalarını e, çaldığı programı izliyordum, dinliyordum. Dünya Dönüyor e, ve yıl içinde karşılaştığımız müzik yasaklarına da değindi e, doğal olarak. Benim de hemen aklıma bu karikatür geldi. Yanuş'un karikatürü tabii bizi değil, İran'daki mevcut durumu anlatıyor. Ee, şimdi karikatürde son sürat koşmakta olan, daha doğrusu kaçan bir e, cüppeli, sarıklı, upuzun, beyaz sakallı bir molla görüyoruz. Ee, kaçarken de elindeki otomatik silaha da fırlatıp atmış. Ee, bu kişiyi kovala, kovalayan ise notalar, bildiğimiz müzik notaları. Fakat bu notalar biraz iri, normalden büyükler. Ee, ve solfeş sayfalarında falan değil de havada uçuyorlar ve Molla'yı kovalıyorlar. Hatta bir tanesi e, Can Avli ile kaçmakta olan adamın sırtına da saplanmış şöyle. Yani biraz kanatmış gibi. E, kırmızılık da görüyorum orada. E, Kiyanuş da karikatürün altında şunları e, yazmış. İran İslam Devleti'nin müzisyenleri neden hapsettiğini, eziyet ettiğini bilmek ister misiniz? Çünkü müzik Sözde dini lider Ali Hamaney de dahil olmak üzere tüm piranlıklara ve diktatörlere karşı güçlü bir silahtır. Bu kadar. ne yazmış e, Kiyanuş. E, karikatürde bunu da mı görecektik? Müzik notalarının silah olarak kullanılması. Yani inanırken <gülüyor> değil. Gördüğücek bir şey yok evet. 2023 yılı daha nelere gibi olacak. Evet. Evet, bitirdik. Ee, şey, e, neyin, yılın bu yeni yılın ilk karik haftanın karikatürlerinde neyi seçiyoruz? Ee, o Oğulnur size ait tabii. Hasan ee, Efendim. Vallahi benim kanaatim Kier Roya 2023'ün Smiley <gülüyor> sıfırından içeri geçip arkaza cehenneme koşan eğlentiler içindeki insanlar. Çok hoş. Çok iyimser. Müthiş. Çok olumsuz. <gülüyor> çok olumsuz bir karikatür <gülüyor> oldu. <evet>. Greta. Greta. <gülüyor> <Sloanlar>. <gülüyor> o zaman buyurun hangisini seçiyorsunuz? Ben hepsini seçtim. <gülüyor> evet. Özdeş istiyor. Ben, ben, ben slogan şey slogan şeklinde söyledim zaten. Evet, slogan. Peki ben fikrimi değiştiriyorum ben de Grady'ye veriyorum. <gülüyor> Yılın ilk <Evet>. nokavtuyla başlayalım. <gülüyor> Yılın ilk nokavtı çok şey oldu şimdi bir dakika. <gülüyor> şimdi <Aşırı gülüyor> sağcıların hepsini yeneceğimiz bir yıl olması şeyiyle, <gülüyor> <gülüyor> diliyle. <Kadın> düşmanlarını. Evet. <gülüyor> Evet. Evet, evet. Güzel bir e, karikatür ve e, müjdeli bir karikatürle bitirelim maalese. Doğru. Herkese iyi yıllar olsun. Çok teşekkürler Güzel. İyi yıllar. Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.